Elhamdülillah ve salatü ve selam ala Resulillah ve ba'd. Feiza hamaluhu ala seririhi akhadū bi qawā'imihi al ve wa asra'ū bihi dūna al-khabab. Şimdi tabutu nasıl taşıyacaksınız? Ondan bahsediyor. yani onu kabrine sevk etme. Feiza hamaluhu ala seriri hamal ala koymak demek. Yani vada'ūhu demek. Ala seriri serir tabut tabuta koyduklarında akhazu biqawaimihi'l arba dört ayağından tutarlar yani dört tarafı vardır böyle ayakları varsa ayaklarından alırlar akhazu biqawaimihi'l arbai ve asra'u bihi hızlı bir şekilde onu mezara götürürler yani bir an önce efendimiz Aleyhisselatü vesselam eğer İyi bir adamsa zaten gitmek istiyor. Kabrine, yerine gitmek istiyor. Eğer kötü bir adamsa da bunu üzerinizde taşımayın. Omuzlarınızda. Efendim وَأَسْرَعُ بِهِ دُونَ الْخَبَبِ خَبَب Nedir? el اَلْعَدْوُ السَّرِيْعُ Yani hızlı bir şekilde koşmak demek. Hızlı bir şekilde koşmak. Yani koşmuyorsunuz. Hızlı gidiyorsunuz ama... Omuzunuzda tabut var. Böyle koşarak gitmiyorsunuz, değil mi? Koşarak gitmiyorsunuz ama yavaş da gitmiyorsunuz. Demek ki nasıl olacak? Asra bihi dunal khabeb. Koşmayla normal gitme arasında bir yürüyüşle o tabutu taşıyorsunuz. Peki nerede yürüyor cemaat? Arkada yürüyor. Arkada yürüyüp tabuta bakacaksınız, ibret alacaksınız. E, alacağız tabii alacağız en büyük vaiz ne ölüm şimdi alsa mesela bir adam eline bir tesbih çekse 70 yaşında bir adam babam nerede dese öldü, annem öldü, halam öldü, dayım öldü, abim öldü, öldü, öldü, bütün bunlar gittiler, buna rağmen orada bir cenaze namazı kılar orada kendisinin de yakın zamanda olacağını anlayamaz, neden cenazeleri kılıyoruz? Bir anlamda Bizim de cenaze olacağımızı anlamak için, yani orada öğüt almak için, e, kabre onun için gidiyoruz, onun için ziyaret ediyoruz. Tabii ki dua ediyoruz ama ecdadımız kabirleri hep şehirlerin ortalarına koymuş. Yani burada esnafsınız, orada şehrin içinde mezarlık var. Adama mal satıyorsunuz, belki kandırabilirsiniz onu köyden geldi. Fakat gözünün önünde orada bir kabristan var. İşte o sana ayar yapıyor. Bak diyor, oraya gideceksin. Camiye girerken sağlı sollu salatın camilerinde, ecdadın yaptığı camide sağda solda hep kabirler var. Yani namaza girerken bak ölüm var. Burada e, dükkanın, çarşıyı, pazarı düşünme namazda. Çıkarken de dükkana giderken yine sağlı sollu babanı, amcanı, onların kabirleri var. Onların arkas arasından geçiyorsun. Yani ölümü hayatın içine koymuşlar. Şimdi ne yapıyorlar? Mezarlıkları şehrin dışına çıkarıyorlar ki insanların keyfi kaçmasın, iyi eğlensinler diye. İşte o hayat da böyle bir hayata bizi aldı, götürdü, mahkum etti kardeşim. Evet, fe iza vaslu ila kabrihi kabre vardıkları zaman kürih lehum Fîdâ vasalû ilâ kabrihi o ölünün kabrine vardıklarında kurehâ lehum en yaq'udû qabla en tûdâ 'alâ al-ardî kurehâ lehum limen o cenazeyi taşıyanlara onlara mekruh'tur ne en yaq'udû oturmaları qabla en tûdâ 'alâ al-ardî o efendim ölünün e, Alel ardı yere, yani mezara koyulmadan, koyulmadan önce oturmaları mekruhtur. Entudal cenazetu tabi değil mi? Niye mühennes getiriyor? Entudal cenaze, cenaze yere konmadan oturmazlar. Niçin? Belki indirirken düşebilir. Siz de ayakta olun ki hemen müdahil olun diye. Yere konur, yere konunca yani kabre konunca bütün cemaat oturur. O zaman Kur'an-ı Kerim okunmaya başlar kardeşim. İbareden anlayamadığınız yer olunca hemen orada müdahil olun tamam ibareden. Vel meşu halfeha arkada yürümek halfeha halfel cenaze cenazen arkasında yürümek aftal niçin ibret alacaksınız bakacaksınız. Peki şimdi kabir nasıl kazılacak ondan bahsediyor. Oyhfarul kabru ve Kabir kazılır ve lahit yapılır. E, lahit yapılır. Lahit neydi? İşte mezar kazdınız, ön tarafında, kıble tarafında orayı oyuyorsunuz, e, ölüyü oraya koyuyorsunuz. Ama bu nerede? E, toprağın sert olduğu yerde. Yani Mekke gibi otur yerlerde yaparsınız. Ama böyle çok yağmur alan, kazınca çökme tehlikesinin olduğu yerde yapmak zor. Efendimiz ne buyuruyorlar? اَلَّحْدُ لَنَا وَشَّقُّ ligirine. Biz lahit yapıyoruz ama vashakol ligirine bizim dışındakileri, onlar yarıyorlar ölüyü o yardıkları yere koyuyorlar. Biz lahit yapıyoruz, kıble tarafını alttan yarıyoruz ölüyü oraya koyuyoruz. Peki, wajhfarul kabru wajul hadul lahit yapılır, wajudhalul meyitu min cehet kıble. Peki ölü mezara nereden alınır? Oyidu kalul meytu min cihetil kıble. Kıble tarafından doğru mezara alınır. Oyakulu vadihu onu mezara koyacak kişi alırken ne der? Bismillahi âlâ milleti Rasûlillâh. Yani onun nesebini söylüyor değil mi? Kime ait olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait birisini peygamber aleyhisselamın milletine dinine şeriatına tabi olan birisini buraya koyuyoruz ya Rabbi der koydunuz mezarda ne yapıyorsunuz ve yuvacihuhu ilal kıble ala şıkkihil efendim ve yuvacihuhu ilal kıble kıbleye çeviriyorsunuz değil mi ve yuvacihuhu kim fail el vadi onu kabre koyan yuvacihuhu el meyyite Meyyit'i kabre çeviriyor. Şimdi bazen müennes getiriyor zamiri, o zaman cenazeye gidiyor. Burada müzekker getiriyor. Nereye gidiyor? Meyyit'e gidiyor. وَيُوَا جِيْهُهُ O ölüyü çevirir, ilerli kıbleti yüzü kıbleye karşı olacak şekilde alâ ile eymen sağ tarafı üzere tam böyle çevirmez de kaldırıyor yani biraz. Altına toprak koyuyor. Efendim, kadını kabre koyarken ne yapıyorsunuz? Belki açılma tehlikesi olur, erkekler görmesin diye bir bez parçasını açıyorlar. Ee, onun altından mahremleri zaten kabirde var. Mahremleri çekiyorlar. Bir bez açılır ki eğer kefende bir hal olursa erkekler onu o halde görmesinler diye. وَيُسَجَّ قَبْرُ الْمَرْعَةِ bisaubin hatta yuj'al al-labinu al-lahdi ne demek kabrin üzeri ne bir örtü örtülür yusacca kabrul mer'a kadının kabri bisaubin bir bezle örtülür böyle açılır orada yuj'alul labinu Lebin kerpiç al-lahdi lahdə konur yani şurası kabirdi kabri yardınız kabri yardınız Ölüyü de oraya soktunuz, lahde soktunuz. Sonra oraya ya kerpiç koyuyorsunuz veya tahta koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz, sonra toprağa atmaya başlıyorsunuz. Doğrudan toprak ölünün üzerine gelmesin. Tabi bunlar çok sağlam şeyler olmayacaklar. Bir an önce ölü toprağa karışacak. Bunlar çürüyecekler. Yani mezar çöker. Neden çöker mezar? Çünkü o tahtalar çürür. Yani adamı yer yutmaz. Tahta çürüyünce Yukarıda toprak aşağıya iner. Mezarın üzerine taş koyuyorlar. Niye koyuyorlar? Şu şey he, koyuyorlar, taş koyuyorlar. Ev caiz değil onlar. Kabirde ne olur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam süt kardeşi Osman bin Mad'un vefat edince Buhar rivayeti Allah-u Alem Baki mezarlığını onu defnediyor. Sonra bir taş alıyor. Büyük bir taş başına koyuyor. Başına taş konur, ayağına konur. Etrafı da taşla çevrilir. Ama böyle süslü kabirler, mezarlar yapmak caiz değil kardeşim. Peki alimlere, evliyalara, e, meşayife bunlara türbe yapılır mı? Yapılır. Onunla alakalı bir yarım saat, kırk dakikalık bir kaydımız var Allah'ın izniyle. Orada delil doludur. E, bir defa. Sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü mescidinin içine gömüyorlar değil mi? Ayşe annemizin eviydi orası. Allah Resulü orada. Sonra orası mescide katılıyor. Sahabe orada namaz kılıyor. Eğer caiz olmasaydı orada namaz kılmazlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrini yıkarlardı. Yani bu kabirler insanların İslam'la irtibatını kurarlar. Şanakşıbend'in kabri orada... O, o Türkistan bölgesinin Mavera Nehir bölgesinde komünizm dalgasından sonra insanların İslam'la irtibatı o türbelerle oldu. Yani alim ulema kavriyle ile oldu. Yani efendim Kehf suresinde de var. O keder ki de bunu anlatıyor. Yani çok delil var. Oradaki delillere bakın. Şimdi biz burayı bitirelim. Ama yani bir neden alime yapıyoruz? Çünkü avam gelsin. Onu bir alim buralarda vardı bilsinler yani. O oranın bayraklarıdır. oranın, oranın direğidir onlar. Şimdi Ebu Yûbe'l Ensarî Hazretleri İstanbul'a bir şeref vermiyor mu kardeşim? He? Yetmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari. Habibi Ekremin Ekrem yari Ebu Yûbe'l Ensarî diyorlar. Evet, velâ yusacca kabrur <gülüyor> raculi fakat adam kabre konurken üzeri örtülmez. Oyusavvel lebinu alal lahd. Efendim o e, ne olur? Eee kerpiçle eee toprakla lahdin üzerinde kerpiç, eee lahdin üzerinde lahdün üzerinde tesviye edilir. Tesviye edilir. Efendim summe yani önce o şeyi yerleştiriyorsunuz kerpiçi eh, lahdin üzerine oyusava ellebin alel lahd sonra summe yuhalut turabu alay Ardından da yuhal demek toprağa döküyorsunuz toprak eh, dökülür o kabrin üzerine toprak atılır oyusennemul kabru kabir nasıl deve hörgücü gibi şöyle yapılır deve Örgücü gibi yapılır. وَا يُقْرَهُ ve بِالْقِصِي ve وَالْخَشَبِ Fakat böyle yaparsın ama orada bir bina yapmak, türbe yapmak, bilcisi, kireçli bir yapı yapmak orada. وَالْاَجُرِّ acur Böyle pişmiş tuğla veya keremi pişmiş tuğladan bir bina yapmak, bir ahşaptan böyle üzerinde işte yapıyorlar ya şimdi böyle kabirler yapmak onlar mekruhtur ama alim ulemadan biri ise o caizdir. Onun delillerine o YouTube'daki kaydımızı dinlersiniz. O cis kireç demeyin cis. ويكره en يدفنا اثنان في قبر واحد İki kişinin aynı kabre zaruret yoksa defni mekruhtur. Zaruret yoksa. Peki, yer yoksa ne yaparsınız? Açarsınız kabri. Orada çürüyen kemikleri bir tarafa çekersiniz. Kenara çektiniz. Araya toprak koyarsınız. Sonra diğer adamın cenazesini mezarın içine koyarsınız. Diğerini kenara çeker. Toprakla aralarını bölersiniz. Evet. O yüzden وَيُجْعَلُوا بَيْنَهُمَا تُرَابٌ Yani bu iki eğer zaruret var, iki kişiyi aynı mezara koyacaksak o zaman böyle yaparız, aralarına toprak koyarız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 kişiyi Uhud'da bir kabre koyuyor değil mi? En öne kimi koyuyor? Kur'an-ı Kerim'den en fazla bileni koyuyor. Orada bile Kur'an-ı Hakim'e hizmet etmenin şerefi zahir oluyor ve yekrehu vatul kabri vel culusu alayhi venavmu alayhi ves salatu inde bahsediyor. Watul kabri kabri çiğnemek değil mi? Watul kabri kabri çiğnemek nedir? Mekruhtur. Vel culusu alayhi ala ayi şeyin ala'l kabri kabrin üzerinde oturmak da mekruh. Venavmu alayhi üzerinde uyumak وَالصَّلَاتُ inde Onun yanında namaz kılmak, o da mekruh. Kabrin yanında namaz kılmak da mekruh. وَإِذَا مَاتَ لِلْمُسْلِمِ قَرِيبٌ كَافِرٌ غَسَّلَهُ غَسْلَ ثَوْبٍ نَجِسِ Müslüman bir adam, kardeşi kafir, öldüğü zaman onu yıkar. Nasıl yıkar? İnsan diye yıkar. Yani bir elbiseyi yıkar gibi yıkar. Normal bizim Müslüman cenazesini yıkadığımız gibi değil. Elbiseyi yıkar gibi yıkar onu. Ghasle-thavbin <gülüyor> necisin necis bir elbiseyi yıkar gibi yıkar. Ve yeluffuhu fi thavbin bir elbiseye beze sarar. Leffe yeluffu sarar <gülüyor> onu fî thavbin beze sarar. Ve yulqihi atar fi hufretin bir çukura, kazar bir çukur, onun içine bırakır. وإن شاء دفعه إلى أهل دينه dilerse kardeşi Hristiyansa onu Hristiyanlara verir. Eğer yani onlar derse ki biz bunu Hristiyan adetine göre kaldırmak istiyoruz. وإن شاء dilerse دفعه o yakın akrabasını, ölüsünü ile ehli dini, ehli dinine verir. Peki ba bu şehitte kalalım yoruldunuz değil mi? Kalalım mı burada? Ama tetinmeleri var bunun şimdi. Gıyabi cenaze var. Cenazede efendim yemek verme vesaire hususlar var. Onları da burada anlatmak gerekir. Epey uzayabilir. Burada kalalım. Pazartesi inşallah. Ömrümüz olursa buradan başlayıp yeni bir bölüme başlıyoruz aynı zamanda. Kitabu Zekat'a. Akideyi de bitirince fıkıhtan beraber gideriz. Allah'ın izniyle inşallah İbadet bölümünü bitireceğiz Efendim Mezarı açmak da caiz değildir Mezarı açmak caiz değildir Ancak ne zaman olur zaruret varsa Mesela taun hastalığı oluyor Oradan bir parça alıyorlar Açıyorlar kabri Yani bu Efendim bir cinayet vardı Cinayeti tespit edecekler Onun için mezar açılabilir Ama onun dışında Mezar açmak caiz değildir Mezarı nakletmek de caiz değildir Bir yerden başka bir yere Nakil de caiz değil Ne zaman caiz olur Eğer orada sel geliyorsa Sel bölgesi ise Bilmeden defnetmişsiniz ee, O zaman alınabilir Veya ana yol geçiyor oradan ee, O yolun oradan geçmesi zaruri ise O durumlarda mezar nakledilir Onun dışında olmaz Mezar da nakledilmez Efendim Etkilenirler. Onun için Müslüman'ı Müslüman mezarlığına koyacaksınız. Tabi etkilenir. Azabı hissedebilirler. Yani eğer tabut dışarıdaysa, tabut dışarıda, imam da dışarıdaysa, dışarıda kalabalık varsa içeride kılınabilir. Ama camin içine tabutu sokmak caiz değil. Yani türbenin içinde, türbenin içinde namaz kılmak mekruh, evet o kerahati korumak lazım. Siz orada kılarsınız, avam, cahil birisi gelir, o da o kabre karşı namaz kılar, Allah muhafaza. Bu kerahati korumak lazım, yani e, kılmamak lazım. Siz döner kıbleye doğru kılarsınız ama cahil birisi anlamaz, kılmamak lazım. Tamam. cennete nasıl gidecek? Vildanun ı Onlar cennette çocukluk halleriyle olacaklar. Çocukluk halleriyle olacaklar. Orada yine aileleriyle beraber olacaklar. Ama kafirse bunlar kafirse işte bu Vildanun muhalledun ayetinde anlatılan onlar ayetin devamında, sayfanın devamında ehli cennete hizmet edecekler. Kafirlerin çocukken ölen çocukları ahirette Müslümanlara hizmet edecekler, cennette olacaklar. Bir görüş öyle, en güçlüsü de onu kabul etmek lazım. Mekruh onlar. Bizim burada nenem vardı, onun cenazesini dere taşlarıyla yapmıştım. Sonra yaptılar onları hep böyle normal şey taşı, dağ taşı yaptılar. En iyisi dere taşı. Dere taşıyla yapın. Başına da bir şey koyun, taş koyun. Oraya adını yazın unutulmasın diye çocuklar gelip ziyaret etsin. Dere taşı eğer o olmadıysa yüksek yapmayın. Bir karışı geçmesin. Bu tabi taşlar var ya yani camiler şimdi yapıyorlar dışarılarda. Öyle tabi bir taş alın. O taşla etrafını çevirin öyle olsun. Buyurun. Kadınlar cenaze kılmayacaklar ee, ama geldilerse arkada kılabilirler. Geldilerse arkada kılabilirler ama erkeklerin içine karışmaları haram. Tabii. Peki arada orada durup da kılsa namaz bozulur mu? Bozulmaz. Normal namazdaki gibi zâtul rükûi ve sucud olan namazdaki gibi muhazatul nisa yoktur cenazede dua olduğundan. Ama erkeklerin arasında kılması haramdır tabi kadın efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazeye katılmasın buyuruyor. Tamam? Efendim. Müslüman mezarlıklar tabi yapılabilir. Müslüman mezarlıklar yaparlar, orada gömeller. Eğer e, Müslüman mezarlığı yok. Türkiye'yi Türkiye'ye intikalle imkanı da yok. O zaman ne yaparsınız? LTEC'den leşetden nasa adavet ellezine amenu'l yehuda ve'llezine şeku ve le tecden akrabehum meveddetellezine amenu'n nasara. En yakın kimi bulursunuz? Hristiyanları bulursunuz. Dolayısıyla bir yerde Hristiyan mezarlığı var. Bir de Yahudi mezarlığı varsa siz Müslüman hangi mezarlığa gömeceksiniz? Müslüman mezarlığına, Hristiyan mezarlığına gömeceksin. Yani Almanya'da e, Hristiyan mezarlığı var. Bir de e, Yahudi mezarlığı var. Müslümanı hangi mezara koyuyorsunuz? Hristiyan mezarlığına koyuyorsun. Neden? وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّتَ الْلَذ۪ينَ اٰمِنُ الْلَذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا Açın o ayet 121. Sayfa, Maide Suresi. 82. ayet-i kerime. La tecdenne ashad en-nasi adavatan lillezina amanu'l-yahud ve'llezina şekku. En şiddetli düşmanız kim diyor cenab Yahudi. Sonra müşrikler. Peki. Ve le tecdenne akrabehum meveddetellezina Âmânul mâwaddet ellezîne âmenû ellezîne kâlû Müslümanlara en yakın muhabbet besleyen kimi bulursunuz? dışarıdakilerden kâlû <gülüyor> innene biz Hristiyanız diyenleri bulursunuz diyor. Dolayısıyla bu ayet-i amel edip ne yaparız? Hristiyan mezarlığına koyarız eğer Müslüman mezarlığı yoksa. Tamam efendim. Ama yine ayrı bir yere koymalı. Orada Müslümanlar o mezarlığın içinde ayrı bir alan oluştururlar. Peki.